Gençliğime, halime Hayran, hayran acıyor gençliğime, halime Şu mavi gök, mavi deniz, uçan kuş İşe giden insanlar, işe giden insanlar çağa giden insanlar ipimi çeken cellat ipimi çeken cellat seni de seviyorum ipimi çeken cellat An acıyor, gençliğime halime. Şu mavi gök, mavi deniz, uçan kuş, işe giden insanlar, işe giden insanlar. İpimi çeken cellat seni de seviyorum İpimi çeken cellat Biliyorum Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında bu haftada birlikteyiz. Ben Ercüment Gürçay, arkadaşım Ömer Şahin yayında bana destek veriyor. Programa bir konser kaydıyla başladık. 1990'ların sonlarında Babilonda Tuncay Kurtiz ve Sema'nın birlikte seslendirdikleri Şehir Müzik Dinletisinden bir kayıt dinledik. Tuncel Abinin Türk sinemasında tartışılmaz bir yeri vardı... ...1964'te Şeytan Uşakları filmiyle başlayan yolculuğu bitmeyen yol... Hudutların Kanunu, Umut, Otobüs, Nehir, Kanal gibi filmleriyle devam etmişti. 1978'de Sürü filminde Hamo rolüyle oyunculuğunun zirvesinde yerini almıştı. 1979'da yapımcılığını ve senaryosunu üstlendiği Bereketli Topraklar üzerinde filminde yer almış. 1983'te Yılmaz Güney'in Duvar filminde Tonton Ali'yi oynamıştı. Hudutların Kanunu filminin Bekir'i, Çirkin Kral'ın Cahit'iydi. Kanal'da Abuz Erdayı, 1996'da Tabut'ta Röveşat'ı reisti. 1996'da Işıklar Sönmesi'nin Haydar Akrebin Yolculuğu ve Hoşçakal Yarın filmlerinde oynadı. 2001'de çekilen Şelale filminin Kelselim'iydi. Hayat Hayatı bir inat hikayesiydi ve 2003'te inat hikayelerinin doğaçlama ustası anlatıcısı ve oyuncusu oldu. İşte üç masalcıya can verdi. Latif, Latif Şah ve Cambaz Şaho. 2007'de yaşamın kıyısında Ali Aksu'ydu, 2008'de Güz Sancısı'nda Kamil Efendi'ydi. 77 senelik yaşamında yüze yakın filmde rol aldı ve hangi rolü oynarsa oynasın keyifle, zevkle, adeta rolüyle sevişir gibi oynadı. Oyunculuğuyla belleklerimizde unutulmaz bir iz bıraktı. Berlin, Stockholm, New York hattında uluslararası birçok filmde projede yer aldı. İşte İngilizce, Fransızca, İsveççe, Kürtçe birçok dilde oynadı. 1985'te New York, Brooklyn Academy of Music tarafından sahnelenen bir Peter Brook uyarlaması olan Hint. Destanı Mahabharata'da zar oyunu ustası Şakuni oynadı. Bu oyun 1989'da televizyon dizisi ve sinema filmi olarak da çekildi ama biz Türkiye'de bunları göremedik. Dünyanın bildiği kurt ilginçtir ki Türkiye'de çok geniş kesimler televizyon dizileri Aside Cemal Ağa, işte Ezel'de Ramiz Dayı ve Muhteşem Yüzyılda Ebu Suud Efendi rolleriyle tanıdılar. Tuncay Kurtiz'i zaman zaman Beyoğlu'da işte üzerinde kış, yaz fark etmeden giydiği deri pantolon, deri yelek ve deri şapka ile görürdüm. Beyoğlu Tarık Zafer Tunay'a da Sema ve Muammer Ketencoğlu ile seslendireceği Şeyh Bedrettin'in provasında karşılaşmış, ilk kez tanışmıştım. Henüz kazalarında göç etmemiş Beyoğlu'da yaşıyordu. Tunçel Kurtiz'in 2001 yılında ilk adımını attığı uzun vadeli bir projesi vardı. Homeros'un İlyada destanını 10 yılda tamamlamak, tamamlayarak bir film ile yeniden yorumlamak. İşte belki de Kaz Dağlarında veya Ege'de bir amfi oyunun 10.000 kişiye sahnelemek. 2000, e, Ekim e, 2011'de bir söyleşide okuyamadığım o kadar çok kitap seyredilecek, o kadar çok film yazılacak, o kadar çok hikaye var ki diyordu. Bir başka söyleşide öldüğümde yanımda iki şişe Kırmızı Şarap, işte Şeyh Bedret'in destanı, Sürü ve Umut filmlerini isti istiyorum vasiyeti vardı... Vasiyeti yerine getirildim bilmiyorum ama bildiğim yaklaşık işte 10.000 bin kişinin katıldığı cenaze töreninde Beethoven'ın dinletildiği, işte her yer Taksim, her yer Kurtis sloganlarının atıldığıydı. Tuncay Kurtis bugün Kaz Dağları'nda, Tahta Kuşlar'da, Edremit Körfezi'ne bakan bir tepede mütevazi gömütlüğünde yatıyor. Bizlere her zaman hayatın ancak güzelleştirerek değiştirilebileceğini, dönüştürülebileceğini anlattı ve 27 Eylül 2013'te de aramızdan ayrıldı. Nedense Tuncel Kurtiz denince aklıma Yılmaz Güney geliyordu. Bir de Tuncel Kurtiz ile yaptığı düetlerle Sema geliyordu. Tuncel abinin aramızdan ayrılmasının yıl dönümünde bir şeyler yapsam diyordum. İşte hemen Sema'yı aradım. Bugün bir konserle sevenlerinin karşısında çıkacak olan Sema'yı programa konuk etmek istedim. Sağ olsun işte konser öncesi beni kırmadı ve bugün stüdyoda onunla birlikteyiz. Hoş geldin Sema. Merhaba hoş bulduk. Tuncer güzel anlattı. Eyvallah, eyvallah. Yani abi bize her zaman hayatın işte ancak güzelleştirerek değiştirilebileceğini, dönüştürülebileceğini anlattı. Ben de buna inanıyorum. İşte her şeye rağmen bugün de hayatı ancak güzelleştirerek, daha iyi olana dönüştürerek değiştirilebileceğiz. Yani sen de işte hayatımda dramatik ve güçlü sesinde güzelleştiren insanlardan birisin. Tuncel abi ve Sema'nın hikayesinden söz eder misin? Yani ne zaman bir araya geldiniz, neler yapmayı istediniz, yarım kalan şeyler oldu mu? Yarım kalan şeyler tabii ki oldu Hı -hı. ama e, 1992'nin son e, günleriydi. Tuncel'le karşılaştık. Ondan sonra da işte çok uzun bir yolculuğa çıktık Şehpedet'in destanı. 93'te ilk kez Yerebatan Sarnıcı'nda e, bir soğuk Aralık ayında seslendirdik Şehpedet'in destanı. Ben vardım, e, Tuncay Kurtiz ve Dimo vardı, D Dieter Moritz. Hı hı. E, birlikte, bilmiyorum, dünyayı dolaştık, Türkiye'yi dolaştık, çok konserler yaptık. Konser demeyeyim aslında. E, gösteri tiyatral, Evet, tiyatral, tiyatral müzikal, müzikal bir e, gösteriydi. Şehbedettin destanını, Şehbedettin'i anlattık. Nazım Hikmet'in o muhteşem destanını seslendirdik. Harika. Bunlar benim e, tabii ki e, biriktirdiğim e, anılarım haneme e, çok hı hı. büyük altın harflerle, yıldızlarla e, yazılan e, işler ki ben hep şunu dedim. Yani ben e, Tuncel Kurtiz öncesi <gülüyor> de sahnedeydim, albümler yapmıştım. Ama Tuncel'le bir sıçrama oldu bende. Çünkü Tuncel hiçbir zaman azla yetinmeyle, azla normalle yetinmeyi sevmeyen birisiydi Mükemmel, ve sahneye okay. çıktığımızda yani işte benim e, baya böyle oktavlar arası ses çıkarmamı e, ısrarla istiyordu. Yani biz bir e, dokuz e, şiir seslendiriyorduk sahnede ama o dokuz şiir işte dünyanın dokuz en yüksek tepesini dolaşıp geliyordu. Hı hı. Çok acayip şeyler yaşadım. Yani çok acayip. Önümüzdeki günlerde de bir zaten sürpriz olacak Şeyh Vedet'in destanı ile ilgili ama. Çok güzel. Bunu hala saklı tutuyorum. Hı hı. Çünkü bilmiyorum bir şey olsun istemiyorum. Çok güzel bir... ...şeyle karşılaşacak... ...Tuncah Kurtiz'i sevenler... Bekliyoruz. ...Sema sevenler... ...Dimo'yu sevenler... ...güzel şeyler oluyor... Güzel. ...yani e, şunu söylemek istiyorum... ile ilgili... E, ...sabaha kadar değil... Hı -hı. E, ...yani aylarca hiç... ...kalkmadan konuşabilirim... ...inanılmaz e, şeyler yaşadık... ...Tuncah Kurtiz'le... Hı -hı. ...en güzeli... ...en önemlisi... E, Yol alırken birbirimizi hiç kırmadık, üzmedik ve bu yolda hiç korkmadık. Yani Tuncay Kurtiz bir anlamda da yiğit bir adamdı, evet, evet. korkusuzdu. Ee, ben de öyleydim, işte deliydik. Ee, ne mutlu size. Deliydik. Çok <gülüyor> güzel şeyler yaşadık. Yaptığın müzik caz ala turka diye e, tanımlıyorsun. Ya yani bence ama işte mistik şarkılar var, kantolar söyledin ama ben en çok senin tango yorumlarını seviyorum açıkçası. <gülüyor> yani işte Seyhan Hanımları dinledim önce Deniz Kızı Eftalyalar, Müşide Hanımlar ama bence bu kuşak yani bu kuşak seninle devam ediyor bugün. Yani işte geçen aylarda Tangestan'ın müzisyenleriyle bir tango söyleşisi yapmıştım işte tango'nun Latin Amerika'da başlayan, Hı -hı. Işte oradan dünyaya yayılan 150 yıllık hikayesinden söz etmiştik. E, tabii Türkiye'ye daha geç dönemde geldi tango işte Cumhuriyetle birlikte evet. değil mi daha çok 1920'lerin ortalarında işte 78 devirli taş plaklarla Avrupa tangosu önce onu tanıdık. İşte o günler kadın erkek ayrımından da ortadan kalkmaya başladığı Hı. günlerde ve tango belki de sembolü oldu bu değişimin değil mi bence Türkiye'de. İşte... Benim tango söylemeye başlamam da burada hemen Öyle bir, mi? E, e, evet e, yani benim tango e, yani tango işin açıkçası çok da fazla benim e, kalemim değil diye düşünüyordum ya da hiç Ama düşünmüyordum, da düşünmüyordum bile. Evet yani caz al e, bugün yapılanların çok da e, altında olmayacak çok ciddi çok önemli işler yaptığımı biliyorum yani hem Onlardan İstanbul dinliyorum ondan Tabii. sonra sihir e, anılarda da Hı -hı. İstanbul yani sonra ilahiler nefesler falan Hı -hı. çok şey yapıyorum e, bir böyle bir çalışkanlık e, şey e, aralıksız bu çalışkanlık aralıksız söyleme e, e, duygumdan geliyor ama tangoya girmem Tuncay Kurtiz nedir? Tuncay Kurtiz, e, evet bana ilk <gülüyor> Seyhan çalan Tuncay Kurtiz'dir. Hmm. Bir kaset hatta o zaman Seyhan Hanım cd'si dahi çıkmamıştı. Hasan e, Saltık kalan, kalan e, e, işte bir kaset geçmiş eline e, Tuncel'in ve yani o kasetten e, işte bak e, ne kadar güzel söylüyor falan ama ne kadar güzel söylüyor dediğinde Sanki Seyyan Hanım bendim. O kadar e, müthiş bir e, duyguydu. 1993 sonları 94'tü. Ve merak salmaya başladım. Ve Seyyan Hanım'ın repertoğunu... Yani e, iddia ediyorum neredeyse tamamını ezbere biliyorum. O kadar çalıştım. O kadar çok e, Seyyan Hanım'ın utangıları söyledim ki... Sonra hayatıma Mürşide Hanım girdi... Deniz Kızı, İtalya girdi, Şamran Hanım girdi, Suzan Lütfullah girdi ve o dönemde birdenbire ben kadınlara e, yani meftun olduğum seslerin aslında kadın sesi olduğunun da e, farkına Farklı. vardım Hı -hı. ki yani yurt dışında e, çok e, iyi şeyler dinlediğimi sanıyorum. Tabii müzik hayatından bir, da bahsedeceğiz. Evet yani birdenbire böyle e, bir Seyhan Hanım girdi işte. Hı -hı. Birdenbire o hikayeler girdi. Tabii ki o hanımların hikayeleri girdi. sağ olsun burada. E e, ...büyük bir aşkla ve sevgiyle alacağım... E, ...diğer isim Cemal Ünlüdür... ...Cemal, Cemal Ünlü benim için... Hı hı. ...büyük bir... E, e, ...insandır, büyük bir araştırmacıdır... Doğru. ...ve yani şöyle oldu... ...aa Sema sen bunu da çok güzel söylersin... Hı hı. ...telefon ediyor, bak sana bir tane... ...şarkı vereceğim, mutlaka buluşa ...bak şarkı vereceğim... Hı hı. ...bir şarkı daha, bir şarkı daha... ...o dönem böyle benim için... E, her gün çiçek açan bir dönemdi. Hep e, ama şunu da görüyordum. Orada o kadınların sesinde müthiş bir e, hüzün, hüzün var. var. Müthiş bir aşk var, müthiş bir cilve var. Hı hı. Böyle bu kadar e, farklı duyguyu e, sesinde e, Yaşat, yaşayan, hı. yaşatabilen bugün çok az ses evet. var. Bir tango ile devam edelim Bir martı ha, gibi. Mustafa evet. Şükrü Alpar. Hı hı. Tangosu. Bye. Gözlerimin ufkundan Bir yaz bulutu gibi Geldin ve uzaklaştın Rüzgarın, ırçın sesidir içimde senden kalan Akar bulutlar yine Toplanırlar bir akşam Ah martılar dönersağ ile iner sende bir martı gibi dönsen sana köbusa. Sevgili Sema, müzik hayatını 1981'de Berlin'de İşçi Kadın Korosu'yla başladığını öğrendim. Yani sonra işte 1984'te Tahsin Incirci'nin Berlin Kreuzberg Dostlar Korosu'nda solist olduğunu öğrendim. İşte Nazım Hikmet şarkıları söylemişim o dönem. Yani hayatın Berlin-İstanbul arasında geçti demek belki doğru. Müzik yaşamından söz eder misin? Yani nasıl karar <gülüyor> verdin Berlin'e gitmeye... Valla ee, ben e, gitmeye ben kendim karar vermedim. E, hayat hayat şartları Hı -hı. beni e, Berlin'e götürdü. Üniversiteyi bitirmiştim, dil tarihten mezun oldum. E, yurt dışına çıktım. Berlin'e e, düştüm. Hı -hı. Yani kanatlarım çırp, çırpaca çırpaca çırpa Berlin'e kondum diyelim. Konmak daha güzel geldi. Evet. Şimdi düşmedim, kondum. Ee, İyi bir eğitim almışım orada Onu okudum. E, Bu, evet kolok, e, evet Berzim, e, Yani e, çok şanslıydım Aslında hep ben şarkı söylemek istiyordum Hep şarkı söylemek istiyordum Yani bunu birkaç zaten e, birkaç değil Bir dolu yerde söyledim Çocukluğumda da çok şarkı söylemek istiyordum e, Yani üniversite yıllarımda da Ama olmadı Yani bir takım nedenlerden hmm. onlar çok ayrı konular Berlin'e gittiğimde Yani orası bir derya ve deniz Hala da öyle yani bugün hala çok e, e, tanıdığımız tanımadığımız e, yani dünyanın dört bir köşesinden e, sanatçıların, yazarların hı hı. E, çizerlerin hı hı. işte şa şarçıların e, müzisyenlerin e, yani orada e, duraklaması durması çok da tesadüf değil e, olanak veren bir yer ben oraya gittiğimde. Hakikaten e, parasız pulsuz e, yani işte üniversite bitirmişim ama yani hmm. öyle hani arkamda destekleyen bir e, kimse de yok. E, orada başladım e, çalışmaya da başladım. Yani orada para kazanmak için e, bir dolu iş yaptım. Bugün bu bir dolu iş yapan arkadaşlarımızı, insanları yermelerine de e, çok kızıyorum. Hmm. Çünkü e, hepimiz her işi yapmalıyız. Hatta yine Tunceli e döneyim. Tuncel e Kurtizler'de ki ben eğer bir gün e, parasız e, kalsam da kalmasam da ayakkabı boyacısı olmak isterim ama en iyi ayakkabı boyacısı evet. ben olacağım. Yani Çok orada ben e, çalıştım, para kazandım ama üniversiteye başladım. Üniversiteye e, yüksek lisansa başvurdum, yüksek lisansa başladım, dil kursuna başladım, bütün bu yani çok şey yaptım orada. Şan dersleri, sahne dersleri. Evet, e, ama o, o arada da e, işte e, Yabanelli bir müzik grubu kurduk. Yabanelli Türküler söyledik, e, baya Türküler söledik. E, kendimiz de besteler yapıyorduk, şu o anda besteler, o besteleri yapan arkadaşlarımdan birisi Ayşe Ince. E, İzmir'de yaşıyor. Çok bir sahneye çıkıyorduk. Dört dönüyorduk e, böyle elimiz bir işte sol elimiz sağda devrimci Hı -hı. şarkılar söylüyorduk. Crosby. çavlar söylüyorduk falan. Sonra işte Tahsin Cici'ye. E, e, dostlar korusu. Ansamble dostlar Crosby'deki e, şey, dostlar korusu. Dostlar korusu ...çalışmaya başladım... ...yani Tahsin çok bayıldı bana... ...işte ben ona çok bayıldım... ...Nazım Hikmet şarkıları değil mi? Işte <gülüyor> ...çok müthiş, güzel var. ...müthiş yani bence en iyi Nazım besteci, ...yani dünyadaki en iyi bestecilerden birisidir... Yaşıyor, ...hatta biliyorsun. en iyisidir... Hı. ...Evet Karaburun'da, Karaburun'da yaşıyor... ...Sümeyra ile tanıştın ee, mı Almanya'da? ...tanıştım dinlemini? ona da tanıştım... Hı. ...ve o arada... ...tabii yani... E, ...şan dersi almam gerektiğini hissediyordum. Yani hmm. ne yapabilirim falan diyeyim. Bu merakla ilgili bir şey. Vladimir Ratzenko'da çok çok çok Hı. önemli bir e, Şan, Şancı. e, şancıdan işte e, Rus e, asılı bir İngiliz'di. E, ondan ders almaya başladım ve bayağı büyük paralarla falan ders alıyordum. O beni e, Bremen'deki e, müzik okuluna göndermek istedi. Hı -hı. Senin çok müthiş bir sesin var falan dedi ama korktum gitmedim. <gülüyor> ama gitmedim. Bugün buradayım. Sonra şey gibi... Yani e, e, gitmedim, yapmadım. Hiçbir işten pişman olmadım. Hı -hı. E, böyle yani hayat e, bir Hı -hı. şekilde bir yolunu evet. e, çiziyor. Tam o sırada da eee Edman'la tanıştım. Evet. Georfe Edman'la tanıştım. Onun workshop'una katıldım. Lider ki öylemiş değil mi? Evet, evet. şarkıları. Evet, evet. Tabii, tabii. E, yani inanılmaz bir yidiş repertuarım da vardır. E, hem yidiş hem e, e, İbranice'de İbranice de çok işte ha, çok böyle güzel. şarkılar e, öğrendim. Ben. Çok çok güzel e, şarkılar öğrendim. O o dönemde de öyleydi. Georfe Edman'la bir gün e, bir turneye gittik. Turnede Dortmund'da eee Tuncak Kurtiz'in afişi vardı. 100 e, işçiyle işte Şebedettin Destanı yapıyor of. ve afişleri vardı. Ve ben çok iyi bir yerdeydim. Yani e, Görefmet'ın işte san kolu falan gibiyim ama e, birdenbire ay niye ben Tuncak Kurtiz'in yanında değilim dedim ve eee yani oldu. Hı -hı. Bir gün oldu. E, i̇lginçtir hı -hı. ki Şebedettin Destanı eee yaptık. Ondan sonra işte Tahsin Cici ile e, tanıştıktan sonra işte e, onla, Nazım Hikmetler var. Pir Sultan Abdallar Brecht. var. Brecht sonradan girdi. <gülüyor> Hayatıma Brecht daha sonra girdi. E, Yunus Emre'ler var. Yani çok <gülüyor> halk Türküzleri var. İnanılmaz çok halk Türkler var. E, Tahsin İnceci'nin düzenlemeleriyle. Ve öyle bir dönem başladı. O, o zaman da geziyorum. Yani benim... E, hala gezmeyi çok seviyorum yani her tarafa değil ama çok gezmek görmek istediğim yerler var ve ben sürekli böyle turnelerdeyim işte her hafta sonu oraya gidiyoruz buraya gidiyoruz falan filan birdenbire yani bir şarkıcı oldum ben bizim yani evin küçük kızı şarkıcı oldu falan <gülüyor> öyle bir hikaye ama çok yani sen. orada söylediğimiz şeyler çok dolu dolu şeyler işte yani öyle boş şeyler söylemiyoruz çok müthiş eserler söylüyorum Sonra e, Tahsin'den ayrıldığımda kendi şarkılarımı söylemek istedim. O arada grup kurdunuz e, Evet, Sema evet. Ve Taksim. Sema En Taksim yani, 87 Taksim'in adı falan bile yoktu ortalıkta. Evet. Hı -hı. 1987 yılında Sema En Taksim kurdum. Kurduk daha doğrusu. Eee Dimo'yla kurduk. Dieter Moritz e, yani eşimdi. Hı -hı. Evlenmiştik Hı -hı. ve Hı -hı. 80 işte 85'te tanıştık ve evet, 85-86'da işte Brecht'in mezarına gittik çünkü arkadaşlarımız gelmişti Hı, Türkiye'den. Brehte de ilginç bir şeyim ve var değil mi Raslan? Zaten... Bugün e, dedi 14 Ağustos Hı -hı. 1956. Ah Allahım bugün 14 Ağustos benim doğum günü ve Hı, bugün biz Brecht'in Brecht mezarını ziyaret ediyoruz ve çok acayip bir duyguydu çok böyle yani şu anda bile... Yani, yani burnum direği Aslında, sızadı. Yani, al, keşke bir Brecht yorumları bir, albümü yapsan Sema. Ya yani keşke, çok istiyorum. Bir, Gerçekten bir çok şey istiyorum. Yani. E, falan yani işte e, Brecht şarkıları söylemeye başladım. Brecht ve Yiddish söylemeye başladım. Hı -hı. Klezmer söylemeye, Hı -hı. Öyle, yani öyle bir repertuarım oluştu. Sonra İstanbul şarkıları. İstanbul şarkıları niye? Çok garip. Yurt dışında olduğunuz zaman hala öyle... Yani işte evet Türkiye bir Türkiye var ama esas İstanbul var. Hı -hı. Böyle e, işte Türkiye'den geliyorum falan diyorum. Aa İstanbul'dan mı geliyorsun? Yani herkes bir, bir Hı -hı. İstanbul e, aşkı var. Sonra işte İstanbul Hı -hı. şarklarını toparlamaya falan başladı ve 93 yılında e, Berlin Kültür e, şeyinin e, Bakanlığı'nın yani Kültür Bakanlığı'nın Yurt dışı e, bursunu kazandım. Ve e, burs İstanbul bursuydu. Hı hı. Kıyametler koptu. Bir Türk'e nasıl İstanbul hı. bursu verirsiniz falan dediler ama yani ilk Türk bendim. Ve İstanbul'a geldim. Yani bizden bir, birden birdenbire 93'ten sonra hayatımda e, İstanbul e, yerleşmeye başladı. İşte Hasan Saltık'la karşılaştık. Hı, o abi. zaman... CD'm çıkmıştı işte kaset Hı -hı. olarak yayınlandı. sonra günlük hal oldu falan falan. Bir şarkı arası verelim mi? Çalık, Hadi verelim. Çalık ben uşu. çok coştum. Yok yok keyif. <gülüyor> şey, çalık şunu dinleyelim istersen. O, tamam. Yesari Asım Ersoy. <gülüyor> İsmini hep anarım <Gülüyor> Benim adım çalı kuşu Tunceli bile Şeyh Bedrettini seslendirdin. Herhalde o en böyle öf, keyif aldığın çalışmalardan biri oldu değil mi? E, evet, e, Tunceli biz e, yani Şeyh Bedret'in desen seslendirdik. Ama onun dışında e, Cahit Ergat şiirleri, Seyhan'ın tangoları diye Hı -hı. de bir program yaptık. Onunla da, da işte baya yurt dışında festivalleri de öyle Hı -hı. gittik. Hı -hı. Rent bölük başı vardı bir ara bizimle birlikte ikinci Çelist olarak Rehent e, vardı. Bir ara Muammer ile gittik e, turnelere. Hı hı. Ama biz her fırsatta yani Şehbedettin Destanı'nın dışında da çok e, şarkı söylüyorduk. Yani Şehbedettin Destanı'nın arasında Tunçak Kurtiz e, e, durup e, bakmıyor Çeşmi Siyahı falan giriyordu hı hı. ve bakmıyor Çeşmi Siyahı da söylüyorduk. Çok garip bir e, o her sahnemiz farklı bir doğaçlamaydı ama birbirimizi çok iyi tanıdığımız için çok hemen uyum sağlıyorduk. <Gülüyor> çok güzel. Geçenlerde Kars e, ya e, Ankara gezici film Festivali'nin e, bir şeyini gördüm ve o kadar heyecanlandım ki işte Kars'a gittik. İşte Artvin'e gittik. Diyarbakır'a gittik. Yani Ne kadar çok, ne kadar güzel dolaştık. Ne kadar güzel ya. Ee, bir şarkı arası verelim mi? Ela Gözler. Evet verelim. Ee, sonra yine devam tamam. edelim Muhabbet'e. <gülüyor> Sen ela gözlü bir manalı yüzse samun gibi öldürücü İlahiler nefesler çalışmandan da söz eder misin biraz bu hani yani e, hem, ve kanto ve işte Ya ilahiler nefesler e, Berlin'de böyle bir şey çok seviyorum ben yani Yunus Emre seslenmeyi işte Pir Sultan Abdal seslendirmeyi. Hmm. Oraya böyle bir e, festival vardı. E, dinler e, Arası e, Diyaloglar diye bir festivaldi. O festivale davet ettiler beni. O festivalde değişik bir şey yapmak istedim. Yani Yunus Emre'leri daha çok söylemek istedim. Hatta e, rahmetli e, Halil Karaduman geldi. Çok müthiş bir e, şeydi. Yani Halil Karaduman'la da e, çok dolaştım. Yurt dışında. Aa, Ergun Şenlendiriciyle Çalıştım yurt dışında. Ergun gelip bizim bir kaydımızda çaldı. Yani şanslıyım yani. Nevit bile e, sen. Ondan sonra altıda. yani bir e, ilahiler ve nefesler diye bir program Hı -hı. hazırladım. Orada e, çok müteşedd efenden dededen de e, işte Niyazi Mısri'den. çok ilginç e, sözleri beni çok çeken ilahiler buldum. Sözleri beni çok çeken nefesler buldum. Onları e, seslendirmeye başladık. Son onun e, 2003 yılıydı yanılmıyorsam. işte burada Koç Müzesi'nde İstanbul Müzik Festivali'nde kaydettik. E, o kayıt da var bir albüm olarak. Onu kaydettik. E, tam da o sırada işte yine bana yurt dışından bir teklif geldi. Bir üç kız kardeş hikayesi e, yapılacaktı. Üç kız Kız kardeş bir manastıra veriliyor, üç hmm. ayrı manastıra hmm. veriliyor ee, Almanya'nın güney güneyinde, işte birisi İsviçre e, sınırında, birisi Fransa sınırında, birisi Almanya'da üç hmm. yüksek tepede üç kız kardeş hmm. ki bunlar birbirlerine e, çok haşleşir olmasınlar, hmm. e, dinden imandan ayrılmasınlar diye bunları hmm. e, şeyleri e, manastırlara gönderiyorlar. Ama bu üç kız kardeş e, her e, akşam vaktinde birbirlerine seslenerek hmm. yani ben yaşıyorum e, hikayesi. Yani çok uzun bir hikaye. Hmm. Orada beni davet ettiler. Benim de işte ileriler Nefesler e, projemi bilen bir festival yöneticisiydi. Geldi İstanbul'a. Sen bunu yapar mısın falan dedi. Ben de aynı kadar güzel yaparım dedim. Sonra gittikten sonra böyle Tamam ama işte bir müzik olması lazım şu falan ya dedim ki ben niye mevli okumuyorum? Evet. ya yani ben mevli okusam? E, çünkü ben mevliyi çocukluğumdan biliyorum yani anneannemin teyzelerin dizinin dibinde yani ben de iyi bir Tabii. kulak var böyle hemen duyuyorum ve e, oturdum e, üç gün boyunca Almanya'da bir şapelde bir tepende üç gün boyunca günde üç defa yani sabah çok erken saatte, öğlen ve akşam saat dokuzda yani dokuz kez e, mevlüt seslendirdim, kayıt, oturdum, okudum. Var ya Yok, vardı yani. çok manalı değil yani anladım, ama anladım. ama işte ben böyle hani oturdum mu mevlüt okuyorum yani her yerde okumuyorum tabii ki bu böyle benim için çok Hı -hı. E, anlamı olan çok değerli bir iş o ve e, sonra onun turneller olmaya başladı işte yurt dışında işte İsveç'e gittim, Belçika'ya gittim, Almanya'ya gittim. Çok farklı yerlerde mevzu okudum. Herkes. Yani benim için Süleyman Çelebi'nin yazdığı müthiş bir metin, müthiş bir metin. Yani çok tartışmalı bu konuda ama onlara girmek istemiyorum. Ben mevzu okumayı bayılıyor, akapeli okuyor, tabi tabi tabi hiç. Burada <gülüyor> aslında Ayrın'da yaptım. E, Ayarını da mevlidi akapeli okuyorum araya altı tane e, ilahi yerleştirdim onları bir arp sanatçısıyla seslendirdim bir arp vardı bir kadın Herkes. arp çaldı ama yani zaten mevlüt e, öyle yani bir enstrümanla tabii, okunmaz. Tabii, tabii. Aynen, aynen. Bir tango daha dinleyelim mi? Dinleyelim. Bu şey mazi hani ilk Hı -hı. Türk tangosu olarak evet. da geçiyor. Necip Celal Andel'in Hı -hı. işte 1928'de yazmış, 1932'de Hı -hı. Seyhan Hanım ilk kez pila okumuş. Mazi'yi şimdi senden dinliyoruz. Hadi. Sema aslında sen bayağı bir şarkı seçmiştim ama yani muhabbet etmek de çok keyifli. Senle bu programı tekrarlarız. Bence. Tabii ki. E, ben bu, gelirim. Vallahi. Çok yakında oturuyorum zaten. Eyvallah. Yeni <gülüyor> albüm çalışman var mı Sema? Yeni albüm çalışman var. E, aslında yeni albüm işte e, şu anda üç proje e, at başı gidiyorlar. Çok yeni çok albüm çalışması bekliyorum. var. Onu yapacağım işte. Esas sürpriz var, o olacak. Tamam. Ona hazırlanıyoruz ve e, konserler var. Hatta bir tanesi bu akşam Moy'da olacak. Evet. Ondan da kısaca söz eder. Evet. Dinleyicilerimize belki bu akşam Moy sahnede, olur. E, tabii ki Mall of Istanbul bir alışveriş merkezi hı hı. daha ben de E5, görmedim, ama e, göreceğim. Evet, 5 üzerinde. Evet, hı hı. E5 üzerinde. Bir, e, büyük, büyük. Evet, bu akşam orada saat sekiz buçukta. .30 konserimiz var. Eee Sakit Çimen şefliğimizi yapıyor. Çok güzel. Güzel müzisyenler. bir konser olacak. Müzisyen davul, bas ve keman var bu akşam. Çok güzel. Çok değerli birbirinden değerli müzisyenler. Eee işte dediğim gibi Saki var. Peki, e, mutluyum yani Sakit ile birlikte çok, çok güzel. çalışmaktan. da. güzel. Çok sağ ol Selma bu koşturma içindeydiz. Kalktın, geldin oralardan buraya. Estağfurullah yani, ne mutlu bana. Keyifli, keyifli, Yani ben hep gelirim. Var mı? Sen çağır, ben gelirim. Evet. <gülüyor> Dinleyicilerimize söylemek istediğin son bir şey varsa sonra bir şarkıyla kapatalım. Ee, söylemek istediğim şarkı. Ben söyle. şarkı, <gülüyor> ben şarkı söylemek, Bizi ses çıkartmak dinliyoruz. istiyorum. Daimimiz. Beni izleyin, takip edin, sevin. Evet. <gülüyor> ya da sevmiyorsanız sevmediğiniz de paylaşabilirsiniz ben evet. her şey paylaşabilirsiniz evet, evet. çok teşekkürler tekrar sevgili dostlar Hafsa'ya 15'te Açık Radyoda Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle Esen Kalın programı Fikrimin ince gülü ile kapatıyoruz.